Bismillahirrahmanirrahim Şimdi kendilerine muavizete indirilen yani kendisiyle Allah'ın korunulan iki tane dua Fela ve Nas sureleri Bu surelerin iniş ve mana cihetiyle anlamını sizlere arz çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim Suratü'l-Fela Mekkiyetü'l-Evredin yetu'l-Hamsu ayeti Rivayetler farklı, Mekki de denilmiş, Medeni de denilmiş bir suri itibariyle beş ayetten ibarettir. Nezil olan bu sure Tebette bu sure ve bundan sonraki gelecek olan Nas suresinin iniş sebebiyle ilgili olarak la ma'a ta sahra ledidil yahudi annabi sallallahu aleyhi ve bir fitr'in bih 11 tane Evet, Lebit Yahudi olan Lebit Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve 11 tane düğüm atarak da sihir yapmıştır. Şimdi sihirle ilgili ifade edeceğiz. فَاَلَمَا اللّٰهُ رِزَارِكَ Allah bunu Efendimiz'e bildiriyor. Yani Lebi'nin adındaki Yahudi'nin Efendimiz'e sihir yaptığını Rabbımız cevaim ile Efendimiz'e bunu bildiriyor. Ve bir mahalli ve nereye koydu onu da? Nereye koydu onu? Hatta bunu bildirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye çağır etti. Bir saat le koymuş gibi ya Ali falan yerdeki kuyuyun susuz kuyuyuyun Kuyunun dibinde bir taş var. Taşı kaldır, orada bir çubuk var. O çubuğu al gel diyerekten bizzat eliyle koymuş gibi nokta oluşu olaraktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye bildiriyor. Ve ahlara beyle yedeyli, sallallahu aleyhi ve sellem, ve emele bi ta'abuzi bi sureteyli. Ve Efendimiz onu kendisine hazretti. Hazreti Ali'ye dediğimiz gibi getirttiriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iki sureyle sığınaraktan sığılarak da böylece onları açmaya başladı. Burada ifade edecek gerçi, biraz detaylandıracağım benden. Minha. O on bir ayetten her bir ayeti her ne vakit okudu ise in hallet ve bir ukdeyi, bir düğümü çözdü. Çözünce böylece de hiffete bir rahatlık buldu. Hatta öyle hallet et gülliha ve bütün düğümler çözülünce ve kâme kendilermi neşete minel o düğmelerin sökülmesiyle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevinç içerisinde ayak Dikkat ederseniz 11 tane düğüm yapıyor. Fethanın 2 a 2 a surenin toplam ayet sayısı da 11'dir. Her bir düğümde bir ayeti. Her bir düğümde bir ayet okuyor. Ayet okuyor, düğüm çözüyor. Ayet okuyor, düğüm çözüyor. 11 bir ayet okuyun, 11 düğümü çözünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rahatlama meydana geliyor. Burada bir izah ederim. sihir doğrudur. Yani daha iyi anlayasınız diye şöyle bir örnek vereyim. Mesela virüsle bilgisayarın antivirüsü yapımı aynıdır. Mesela virüsle diyorsun ki bilgisayarı çöker. Antivirüsle diyorsun ki bilgisayarı zor. Yani bir derece ters programlanma sistemi birisinde bilgisayarı ayar tutarken diğerinde virüs ve bilgisayarı çökertiyor. Yani programların ters bağlanması neticesinde bu olmuş oluyor. Yani bir derece o programlara farklı komut verdiğinizde o komuta göre bilgisayar açılıyor veya kapanıyor. Kapat diyorsunuz virüs ile, siz çalışırken bir bakıyorsunuz ki bilgisayarınız kapanmış. Niye? Çünkü o virüs konutunu veriyor. Aynı onun gibi bir derece bunu daha gerilere gideri. Allah Bakar Suresinde de geçer. Harun ve Marun adındaki iki meleğe bu sihri öğretiyor. Bunlar bu iki sihiri bilen Harun ile Malum adındaki iki melek insanların sevinci, iyiliği, rahatlığı, huzuru, aile mutluluğu için bunlar onlara tabirca ayetinde onlara sihir yapıyor. Öyle ifade edeyim. Yani mutlu bir hale getireceği reçeteleri tabirca ise yazıyor. İnsanlar halk ve mağdur'u sıkıştırıyorlar. Ya bize de öyle, biz de bu senin yaptığın insanlara yapalım, İnsanlara faydalı olalım, biz de insanları memnun edelim diye halk ve adındaki iki meleği sıkıştırıyorlar. Bu iki melek ilk etapta bunları öğrenme yoluna gitmiyor çünkü tahmin ediyorlar olumsuz bir durum ortaya çıkar diye. Bu üzerine ısrarın neticesinde, zorlama neticesinde maalesef o öğrenen insanlar sihir yapmayı yani işin küf noktasını bilmeyi öğrenince maalesef ilk yaptıkları durum işin temel noktasına inanetten karı kocayı boşaltmıyor. Yani aileyi burada etme değil, aileyi ve ailenin tarafları Çünkü karı kocayı boşalttığı zaman sadece karı koca mutsuz olmuyor, korkmuyor. Evlat korkuyor, Kocanın tarafı, hanımın tarafı ve onların bağlantılı oldukları onlarca yüzlerce kişide otomatikman bir huksuzluk meydana gelmiş oluyor. Yani sihir yapan insanlar birinci derecede ana temel olan can damarları oluşturan ailenin bozulması konusunda maalesef böyle bir uygulamaya gidiyorlar. Onun için sihir aynen gerçektir, olmaktadır, hala devam etmektedir. Detayına girmeyeceğim, benim yakınıma da. Maalesef birisi, hatta adam kendi ağzıyla söyledi 500 lira karşılığında yaptı. Arabaları gayet iyi iken, çocukları da var iken ve adam çok iyi usta motor kullanıyor adam adam bile bile kamyonun arkasına çarptı, intihar ettik istersen. Yani çünkü insanın fonksiyonunu bozuyor, yapısını bozuyor, beynini bozuyor. Yani tabiri caizse denasını ve patlatıyor. Bozduğu içindir ki artık kontrol Beyin kontrolü, irade kontrolü o sihir neticesindeki insanın elinden çıkıyor, bir devletişi oluyor. Bilinçsizce artık hareket içerisine giriyor. Çünkü o boşanma veya ölme bilinçli bir hareket değil ki. Bilinçsiz bir hareket olduğu içindeki o sihirin etkisiyle o insanlar böyle bir bilinçsiz hareket içerisine giriyorlar. Bismillahirrahmanirrahim sureye geçelim. Felah suresi. Kurru ebudu bi rabbi felak. Felakon فَلَاقْ يَا اَسْتُوْحِي Sabahın Rabbine sığındır. Felak aslında tohumun çatlayıp dışarıya çıkması manasına Neden sabah denilmiş? Gecenin karanlık perdesini yırtıp da ışığın ve nurun, güneşin siyasının parlaklarının açığa çıkmasından dolayı ona felak adı verilmiş olmaktadır. Evet, felakın Rabbine sığındır. Eneb'e Eûl, nefs-i mütkellim, vahde olmuş oluyor. Kul, ey Habibim ki, burada kul ifadesi, emir cümlesi olup, el de, yani sen de, muhatap kim ise, mesela burada muhatap Efendimiz olduğu için o manada, el ey Ahmet, ey Mehmet, ey Ayşe, ey Fahma, sen de. Manasında herkes için aynı muhatap, mutluluk durumu geçerlidir. E, ben felakın Rabbine, sabahın Rabbine sığınırım. Neyden sığdırın? Bin şerb-i bahara. Yaratmış olduğu şeylerin şerbinden. Ma mutlaktır. Ne iste? Yarattığı şeyin ne iste? Ne gibi? Minel hayvânî. Mükellef olup ve haydi mükellef. İster sorumlu olsun sorumlusu olsun. Mükellef olsun mükellef olmasın. canlı olan, canlı olan tüm varlıklardan aslında her şeyden. Onun için ma manası, mutlak manayı ifade ediyor. Mutlak olarak da ne varsa her şeyden O'nun Rabb'ı olan, o şeyin Rabb'ı olan Allah'tır Ve cemaatin kessen mi? İsterse cansız olsun. Mesela zehir zehir ilişkiliği canlı değil, öldürüyor. Yani birisi birisine zehir yok. İşte Ya Rabbi, o kişinin beni öldürmek amacıyla vermiş olduğu zehirden de sana sığdırır. Çünkü mesela zehir etkisini veren Allah olduğu gibi etkisini kaldıracak olan Allah'tır. İbrahim'e Yakıcı olan ateşle sebepli bir hale getirdiği gibi zehri etkisini de kaldıracak olan elbette yine Allah'tır. Daha gayrıza, bunun dışında ne yaratılmış ise insana zarar verecek ne var ise hepsinin şerinden Allah'a sırdır ve işte rasiyen yani zarar yani her tarafı yine örtü gibi, perde gibi tamamıyla karanlık katladığı bir durumda o karanlığın şerrinden de zaten zihninizi dolandırmadan ifade etmeye çalışacağım olumsuzluklar dikkat ederseniz hep gecelerde olur karanlıklarda olur hırsızlar geceleyin, o çirkin bir şey yapma yoluna giderler yani bir derece her şey örtülü olduğu için dedi o karanlık ortamına istifade etmek amacıyla olumsuz olan yılanlar bile, akrepler bile gece çıkar Kurtlar bile gece hava av gider, tilkiler bile gece gider. Hayvanlardan ve hayvan yakını insanlara varıncaya kadar menfilik ve olumsuzlukların en çok sergilendiği an ve zaman gece olmuş olmaktadır. Eylül Eylül İzara Gazmebe karanlık çürmüş olduğu zaman o karanlığın da Allah'a, Rabbe sığınırım. Eylül Eylül İzara tamamen bir ay mezara doğduğunda ayla kapanıp onun ışığı da gittiğinde, yani yıldüzün güneşi ve gecenin ayı da tamamen kapandığında gittiğinde yerli şerler için uygun bir ortam kaldığında, o karanlık anındaki yapılan her türlü şerler de Allah'a sığdırır. Evet, وَلِشَرِّ الْنَفَّاسَاتِ اَسَّوَاحِلِ تَنَفَّثَةَ نَيَا فِي الْمُقَلِّ He, düğünlere üfleyen üfürükçülerin şerfinden de Allah'a zırman lazım. Hakikaten Allah'a lazım. Çünkü insan bilmiyor. Yani bilmeden ister bir suya, ister yeri ki insandan alınan saç ki Efendimiz'in mübarek saçından alınarak da o düğüm yapıyor. Yani sihirin yapılabilmesi için insana ait bir özelliğin olması lazım. İnternette de bulabilirsiniz. Bende de, de ki, kitap, kitabı da var mesela. Gizli ilimler diye. Mustafa İloğlu'nun yapmış olduğu gizli diye, 8 sekizciklik, orada da yapılanların ondan sonra çözüm yollarını orada da genişlik ediyor. Ama böyle bir duruma inşallah kimse maruz kalmaz. Maruz kalırsa da tavsiyemiz falan da oluyor. Çok şiddetli bir durumla maruz kalırsanız, yüz kere falan okuyun, yüz kere nas okuyun, üfür veya bir suya okuyun, onun için veya bir suya okuyun, onunla yıkanın. inşallah Cenab-ı izniyle o sihirin etkisi de o insandan girmiş olur. Mağar'ın yeni geldi. Sihir gibi konularda falan ve korku gibi durumlarda konu süresi olur. Aslında Z'si her şeyin içinde ayet-i üç kere d, yedi kere olmak suretiyle ayet-i küfsi Hani alt arasında denilir de diyor? dünya bu üzerinde duruyor. Hakikaten öyle. Yine bir şey söyleyeyim, biz bunu mesela Kur'an'da fesna izbillah, Allah'a diyor. Şeytanın şerrinden Allah'a sığırılıyor. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bahçeli bir eve gittiğinizde bazen kapılarında şöyle bir yazı yazar. Yazı yazı, dikkat, köpek var, ısırır diye. Şimdi bu durumda, o oraya gittiğinizde köpek olduğu içindeki, ısıracağı içindeki ne yaparsınız? En güzel yapılacak şu, şey. sahibine seslenin, efendim lütfen, şu itinizi bağlar mısınız, şu itinize sahip olun, deyin, iş kaynanından çözülmüş olur. Her şeytanınız zarar veriyor veya sihirbazlar, sihirbazlarıyla, mutleleri, üfürgeleriyle zarar veriyor. Nasıl ki Ramazan'da Allah şeytanını bağlıysa Ya Rabbi, şu it şeytanını bağlayalım. Şeytan gibi it yapılı olanlarını da, sihir yapanlarını da, kötülük yapanları da, kütüklerini bağlayalım. Ramazan'da bağladığın gibi, onun dışındaki zamanlarda da, bize kötülük verdiklerinde, onların kötülüklerinden bizleri hüfz eyle, muhafaza eyle Ya Rabbi. وَمِشَنْ اَفَّاسَا اَسْسَوَاهِ Demek ki üfleyen nüfükçülerin sihrinin şerinden de Allah'a sığdır. Ne yapıyorlar bunu? Fil ok hadi, düğümlere, düğüm atar. Efendimiz de öyle yapmıştı. Elbette yapmıştır. İpliğe ha, onu bağlıyorum. Mesela bir çubuk gibi bir şey ip sarıyor. Tabi o kişiye ait bir şey olduğu zaman daha etkili oluyor. İşte saç gibi buna benzer hangi bir şey ona ait olduğu zaman ki Efendimiz Aleyhisselatı'ndan kıvranıyor, kıvranıyor. O sihrin bitisinden dolayı mahvolmuş bir vaziyette, kavranır bir vaziyette. Hemen Allah cebâhi gönderiyor ve demin de ifade ettiğim gibi hem o söylüyor, nebidin yaptığı sihri, hem de nereye koyduğunu nokta borcu olarak da haber veriyor. تَنَفَّحْ فِيهَا اِشَيْدٍ فَكُولُ بِنْغَيْرِ رَيْدٍ Yani hiçbir vicdan, azabı duymadan, şefkat göstermeden, incelik göstermeden ki bu Kabalıktır. Kabaca yanlış olduğu herhangi bir şeye üflenekle, bağlamak söylediğiyle bağlayarak üflemiş oluyor. Bağlayıp üflenip, tabii bunun da dediğimiz gibi şeyleri var, yani aynen virüs gibi olduğu içindeki otomatikman o insanın yenen akışı, kanının akışı. Yani kan böyle demir yapıyor. O sihir nefesinde bu sefer kan, tabiri caresi tersi nefesinde insanın yapısı ve bozmuş oluyor, bünyesi bozmuş oluyor, ölüne kadar varisler çıkıyor. Bakar <gülüyor> zaman şöyle mahvol ki benatı lebîdil kızının nitekim yapmış olduğu o düğme bağlama olayında olduğu gibi, women şer haaside nizahser. Ezhar haasideği ve amede mütesavur, lebîdil meskur olan bir haaside'nin binleri sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi he, burada yine Yahudilerin o Yahudi aslında olan o Levidin yapmasının gereği